Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli imanın, ashab-ı kiramın ruhlarının hamurkanıdır. Onları bir kalıba dökmüş, Sıvgatallahi, Allah'ın boyasını, onun rengini vermiştir ruhlarına. Bunu yaparken, onların rengine, onların coğrafyasına, konuştukları dile, geldikleri yere yurda bakmadılar. Hz. Ömer radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ruhları yeniden imar edişini, teşkil edişini, bunu yaparken onların cinsiyetlerine bakmayışını, nereden geldiklerini söz konusu edinmeyişini ifade ederken buyuruyorlar ki, Oğlu Abdullah ibn Muamel kendisine geliyor diyor ki baba devletin hazinesinden Usamir bin Zeyd'e 5 bin veriyorsun bana 2000 bin veriyorsun hakikatte ben İne resulü da onun resulüne de senden daha sevgilidir yavrum. O Usame'nin babası Zeyd bir zamanlar köleydi. Fakat ebuhu ahabbu Onun babası Zeyd senin babandan Allah Resulü Aleyhisselam'a daha sevgilidir yavrum. O halde devletin malı taksim edilecekse bundan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a daha yakın olanlar, daha sevgili olanlar, daha ziyade alsınlar. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam ruhlara kalıp ruhları kalıba döktüler. Bakıyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu anh, <Gülüyor> Efendimiz aleyhisselamdan önce babası Hattab'ın demeli onun gibi devlet adamı görmedi. Halid bin Melih bir suvali. Onu Mekke'de tanırlar. Kureyş'e bir kabile saldırdığı zaman Halid onları müdafaa ede. Bir birliğin kumandanı. Ancak bu kadar bilinirdi Halid bin Melih. Allah Resulüne iman ettikten sonra, ona öğrenci olduktan sonra Halid bin Melih, insanlık tarihinin en aziz kumandada harbiye okulu Halid bin Velid gibi bir kumandan mı yetiştiremedi? Bir kalıp bir hamurkar ki ona gittiğimiz zaman size şekil veriyor, alıyor sizi cahiliyenin bataklıklarından insaniyetin ve islamiyetin zirvelerine taşıyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Vatul buyute min evvabiha Cenab-ı Hak buyuruyor ki evlere kapılarından gelin, çatıdan, pencereden girerseniz bu işgal olur. Nasıl evlere kapılardan girilir, anahtarı vardır, sahibi müsaade ederse girersiniz, yürekler de böyledir. Yüreklerin üzerinde kilitler var, o kilitleri sadece Hazreti Muhammed üzerlerine kadınların boyaları sürse de, gökdelenler dikseler oraya çıkarsalar insanları, tayyarelerle bir havalimanından başka birisine taşısalar, yine de yüreklerin üzerindeki kilitleri açamazlar, sökemezler. Onun için insanlar maddi açıdan o kadar refaha ulaşırlar fakat asla sükunete ve selamete çünkü yüreklerin kilidini sadece Hazreti Muhammed'in elindeki ela bildikir lah'i tadmayin murkuluu Hazreti Kur'an açabilir, o anahtarı sökebilir. Öyle yaptılar. Söktüler bütün yüreklerdeki kilitleri. açıları sonuna kadar İslam'a ve emrettiler. Şimdi sizler dağılın alemin farklı köşelerine. Yüreklerin üzerindeki kilitleri sökün, cenneti açın insanların katlerini. Rebi radıyallahu anh, İran'a gelir. Allah Resulü aleyhisselamın ashabının elçisidir. Rüssem'in sarayına çıkar, Rüssem der ki, siz Arap, biz İranlı. Sizi buraya hangi duygu sevk etti? Ne işiniz var, niçin İran'a geldiniz dediği zaman Ribi ayağa kalkar buyurur ki اِنَّ اللّٰهَ بُتَعْثَن۪ي اِلَى الْمَاسِ جَن۪يًا لِنُخْرِجَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْعُبَّاتِ إِلَى عِبَادَةِ Allah Azze ve Celle bizi görevlendirmiş. Hz. Muhammed'in ashabına ona Demir. Biz insanları insanlara ibadet etmekten kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeye çağıran Biz senin sarayının talipleri, İran'ın arazilerinin sevdalıları değiliz. Biz insanların karşısında eğlen başlara o da senin gibi bir insan. ''Gel seni de beni de yaratan Allah Azze ve Celle'ye iman et'' demek için buralara geldik. Koştular, koşarken dünyalık talepleri hiç olmadı onların. Hayver muharebesinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına bir Arabi'yi getirirler. Anlatırlar bu yeni Müslüman oldu ya Resulallah derler. Muharebeden sonra aleyhisselam Vesselam, Ayber'in ganimetlerini taksim ediyor. Bu da o Arabi'nin buyururlar. Ganimeti arkadaşları götürür, Arabi'ye verirler. Alır eline koşarak Allah Resulüne ne gelir Aleyhisselam'a? Ma ya Resulallah! Bu nedir bana göndermişsin? Kasmun kasam tuhure İşte biraz dünyalı Allah Azze Celle ehli imana ganimeti helal kıldı. Senin adına payına da bu düştü sana gönderdim dedi ya Resulallah, ben sana bunun için iman etmedim ki şu boğazımı görüyorsun ya istiyorum ki şu ana kadar güvahlara Sanki Dünya gözleriyle cenneti görür gibi yaşadılar Dünyaya böyle baktılar Hayata böyle baktılar Kullukum ra'in buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam ashabına Hepiniz çobansınız Devlet başkanı milletinin üzerinde çoban Baba çocukları üzerinde çoban Anne elinde çoban Hepiniz İslam'ı anlatma noktasında çoban alacaksınız Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini. Ne kadar uzaklara gidebilirseniz oralara götüreceksiniz. İslam'ı böyle anladılar, gittiler, taşıdılar. Gittikleri yerleri vaha varı yaşattılar. Onun için ulema-i İslam, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabını anlatırken buyururlar ki Mu'ncizetuhul kubura ka'del kur'an kinden sonra Allah Resulü'nün en büyük mucizesi ashabı Kiram'dır. Yeryüzü öyle insanlar görmediler. Hayatta böyle vefa gösterdiler. Ondan sonra da aynı vefaya, aynı istikamete sadakat buyurdular. Yeryüzü muharebesine İkrime bin Ebi Cehil de katılır. O İkrime ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun babası için bu adam Ebu Cehil Firavnu hadihil umme Bu ümmetin firavnudur buyurmuştur İkrime de babasının yolunda Yıllarca farklı meydanlarda Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı savaşmış Mekke fethedilince kaçar Hanımı gelir Ummu Hakim Allah Resulü Aleyhisselam'a yalvarır Kocama affet ya Resulullah. Efendimiz affeder İkrime kaçmış cidde limanına kadar gitmişti. Oradan döner Mekke'ye Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna gelirken Efendimiz Aleyhisselam ashabına döner buyururlar ki Şimdi Ebu Cehil'in oğlu İkrime geliyor. Azılı düşmanınız İkrime geliyor. Bir Ölülere Söyerek, babasını tahkir ederek Yaşayan oğluna Eza etmeyiniz buyurur İklime gelir Müslüman olur Aradan zaman geçer Allah Resulü Ahireti iftihal eder Halid bin Melidin kumandasında Rumlar Müslümanlara Sürekli saldırıyorlar Suriye'de Yenik muharebesi olur Suriye bölgesinde Büyük bir muharebe Onların ordusu Müslümanların tam dört katı saldırırlar. İslam ordusu dağılır. İklim'e 400 arkadaşıyla ortada kalır. Atının üzerinde elinde dağılan İslam askerlerinin ortasında bir ses semaya yükseliyor. Ebu Cehil'in oğlu İklimen'in sesi diyor ki ben Yuba Allah Resulüne farklı cephelerde savaşanlar. Şimdi. Allah onları rıdvanına cennetini bekliyor diyen İkrime bin Ebi Öyle geldiler ona düşmandılar teslim oldular. Ahirete gittikten sonra yer düşman saflarının arasında yeryüzünden semaya onların bu sesleri yükseldi. Bir kadro kurdular. Bir insanlık inşa ettiler onun mimarı Hazreti Muhammed Aleyhisselam Şimdi kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselamın asab etkisi azalınca yüreklere yeni kilitler vurdular O kilitleri açmanın yolu Allah Resulü'ne dönmek Kalplerimizin üzerindeki kilitleri sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdi Kur'an açar Ne Roma açar, ne Bizans açar ne Avrupa açar, ne Amerika açar. İşte gökdelenlerin tepesindeki insanlar, tayyare ile bir yerden başka yere gidenler, yine ruhlarında hafakanlar, yine gönül dünyalarında acılar var. Eğer sizler çocuklarınızı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a teslim ederseniz, siz teslim olursanız, nasıl Mekke'de Hattab'ın çoban, Hattab'ın çobanlığını yapan, Babasının derelerini bekleyen Ömer'i aldılar, yüreğini açtılar ve insanlık tarihinin en büyük devlet adamı yaptılar. Sizler de her akşam evinize döndüğünüzde, mesela İmam Nevevi'nin Riyad-ı tercümesini alıp da, her akşam yavrularınıza Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini öğretirseniz, o sünnet yavrularınızın yüreklerini açacak, işte göreceksiniz ki fen liselerinden falan fakültelerden beklediğiniz ahlakı ama bulamadığınız insaniyeti her akşam çocuklarınıza öğrettiğiniz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinde bulacaksınız.